İniltiler, iniltiler, inilti yükseliyorken arşa, inilti gözleri bürür yaşar. Ey şehit, celbettirdi seni bu ilahi aşk, unutturmaz seni çektiğin meşak. Seni Rabbin sevdi, seni yüceltti, bu dünyada kederin, derdin bitti. Ey şehit, Sen İslam'ın izzetini yücelttin. Sen Rabb'ın rızasını hak ettin. İniltiler, iniltiler, inilti yaktı yüreğimizi, inilti açtı gözlerimizi. Biz Firavunlarla Nemrutları dize getirdik, Müşrikleri, Kisraları boyun eğdirdik. Biz mazlumlarla, mahrumlarla hep beraberiz. Hamza, Ali, Ammar, Hüseyin'le Caferiz. Biz tarihin atan kalbi, Hüseyin'in varisi. Biz şehadet aşığı, bu davanın hamisi. iniltiler, inilti gösterdi hainleri, inilti boğdurdu canileri. Ey canla, başla, malla mücadele edenler, kanla, şanla delik deşik olmuş bedenler! Ey küfre boyun eğmeyi zillet illet bilen, cehaleti sefaleti beyninden silen, Ey Allah'ın rahmeti üzerinde olanlar, Ey Firdevs, adın cennetlerine konanlar. İniltiler, iniltiler, İnilti gösterdi küfre bizi, İnilti biledi kinimizi, ya Rabbi, sensin Hizbullah'lara yön veren. Sensin bizi zaferlere erdiren. Ya Rabb, mazlum mümin halkı uyandır. Sen bu küfrün kanunlarını kaldır. Ya Rabbi, şahadetini nasibeyle bizlere. Ya Rabbi, yardım et Hizbullah yiğitlere. Ya Rab, parçala küfrün beynini, kır haksızların belini, Ya Rab, kaldır Nuh'un tufanını, durdur müminin kanını, Ya Rab, güçlendir imanımızı, Ya Rab, sabit kıl ayağımızı.